Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, birkaç gündür devam etmekte olan orman yangınları ülke gündemini kaplarken basına yansıyan görüntüler ve haberler herkese çok üzdü. O anda bir şey yapamamak her ne kadar sinir bozucu olsa da içimizdeki öfkeyi sistemik değişikliklere yönlendirmemiz gerekiyor. İşte bu sistemik değişiklik için iklim acil durumunun bir sonucu olan yangınlarla baş etmek için türetim.org'da ifade edilen tüketim değil, türetim ekonomisine geçmek gerekiyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden Profesör Doktor Doğan Aytolnay, Türkiye'de orman yangınlarının %89'unun insan kaynaklı, %11'inin ise yıldırım ve doğal nedenlerle çıktığını belirtti. Tolnay, insan kaynaklı yangınların ihmal, kaza ya da kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar olduğunu, ancak çıkışından ziyade önemli olan şeyin onun neyin büyüttüğü olduğunu ifade etti. Yeşil gazetede yer alan haberde de Yeşiller Partisi yangınlarla ilgili bir açıklama yaptı. Dediler ki olayın nedenleri üzerinde düşünürken iklim krizini görmezden gelen tüm açıklamaların eksik kalacağını savunuyoruz. İklim krizinin tetiklediği sıcak dalgaları ve kuraklık orman yangınlarının temel nedenleri arasındadır. Avustralya'dan Sivirya'ya, Kaliforniya'dan Kanada'ya birçok ülkede gözlenen ve korkunç doğa tahribatına yol açan orman yangınları iklim krizinin kaçınılmaz sonuçları arasında. Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Bu hafta içinde Akdeniz kuşağındaki pek çok ülkede şiddetli orman yangınları Türkiye'de yaşadıklarımızdan bağımsız değil. Nasıl çıkmış olursa olsun benzeri görülmemiş bu yangınların söndürülemeyip yayılmalarının nedeni Anadolu'ya etkisi altına alan büyük kuraklık ve sıcaklık dalgaları. Yangınların çıkmasını engellemek, doğal alanların korunmasını sağlayacağı ve bölgede yaşayan canlıların yok olmasını önleyeceği gibi yangını söndürmekten çok daha az kaynak gerektiren bir planlama. Bu doğrultuda ormanlardaki madencilik, enerji, turizm ve inşaat gibi faaliyetler son bulmalı. Yangınlara neden olabilecek her türlü ihmal düşünülerek önlem alınmalı. Çıkmadan engellenemeyen yangınlara ise kamu kaynaklarının etkin kullanılarak erken müdahale sistemi Oluşturulması gerekmekte. Bununla birlikte yangında kaybettiğimiz değerli ekosistem alanlarını geri kazanmak için popülist politikalar yerine ekosistem dengesini ve bilimi temel alan uygulamalarla yaklaşmak zorundayız. Bu nedenle hemen ağaçlandırma yerine uzmanların önericeği çeşitlendirilmiş restorasyon ve koruma programları uygulanmalı dendi Yeşiller tarafından. Bu arada yetkililerin can kaybı yok açıklamaları da tepki aldı. Ağaçların ve ormanda yaşayan bütün canlıların da can olduğunu ve açıklamaların insan yaşam kaybı olmadığı şeklinde düzeltilmesi gerektiğini savunanlar çoğunluktaydı. Bu da insan merkezci bakış açısından doğa merkezci bakış açısına geçildiğinin bir göstergesi oldu. Bu da iklim acil durumuyla baş etmenin en önemli adımlarından birisi. Bu etik çerçevenin artık yerleşmeye başlaması olacak. 350 bine yakın ağacı kestikten sonra Kaz Dağları'ndan çıkan altın şirketi bölgeden çekilmiş olabilir. Ancak kirazlı maden sahasında rehabilitasyon çalışmaları henüz başlamış değil. Kaz Dağları ekolojik platformu da rehabilitasyon çalışmalarının bir an önce başlaması için çağrıda bulundu. Yapılan çağrı da şöyle dendi. Şirketin tüm faaliyetleri durduruldu. Artık Kaz Dağları'nın yaralarını sarma vakti geldi. Tüm tel örgüler sökülmeli, verilen zarar telafi edilmeli ve saha rehabilite edilerek tekrar ağaçlandırılmalı. Kaz dağlarının artık kaybedecek vakti yok. Şimdi hashtag kirazlıyı çağrısını yükseltme zamanı. Platform hashtag demek için 7 Ağustos Cumartesi günü Kirazlı-Balaban Çeşmesi'nde buluşuyor. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nın kesilmemesi için Aylardır mücadele eden ikiz köylülerden de çağrıya sosyal medyadan destek geldi. İkiz köylülerde her yer Kaz Dağları, her yer İkizköy, Kirazlığı vermeyeceğiz dedi. Dolayısıyla Muğla'nın Minas ilçesinde bulunan Akbären ormanı da termik santral ve kömür madeni amaçlı kesilmesi söz konusuydu. Zonguldak'ta yaşayan çocuklar Greenpeace Akdeniz için nasıl bir Zonguldak hayal ettiklerini resmetti. İlk öğretim öğrencisi çocuklar tarafından çizilen resimlerde çocukların daha yeşil, daha mavi, daha mutlu bir Zonguldak'ta yaşamayı hayal ettikleri görüldü. Greenpeace tarafından Temmuz ayında başlatılan ve bir ay içinde yaklaşık 15 bin kişinin desteklediği Zonguldak için adil dönüşüm projesine. Zonguldaklı çocuklardan da bu şekilde destek geldi. Projede kaderi kömürle yazılan Zonguldak'ta iklim ve çevre dostu alternatif iş imkanlarının yaratılmasıyla kömürden daha sürdürülebilir, daha güvenli, daha yeşil bir ekonomiye geçiş hedefleniyor. Zonguldaklı çocukların resimlerinde doğası yemyeşil, gökyüzü ve suları masmavi, hayatın canlı aktığı bir şehir hayali kurdukları görüldü. Zonguldak'ta çocukların hayallerindeki şehirde yaşaması için, Zonguldak'ta adil dönüşüm için gerekli adımların hızla atılması gerekiyor. Artık Avrupa'nın tamamında yeşil ve adil bir dönüşüm söz konusu ve kömürlü termik santraller ve kömür madenleri bir bir kapatılıyor. Ancak bu kapatma işlemleri gerçekleşirken yerel halkın da gerekli olan refahı kavuşması için ve iş bulabilmesi için de çok etkili programlar devreye alınıyor. Aynısını biz de Zonguldak'ta ve diğer bütün kapatılacak olan kömürlü termik santrallerde ve kömür madenlerinde bekliyoruz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek için esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi